İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Godot. Ee, Samuel'u beketen kişi olarak tanımlıyorum. Hoş geldin. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. 58. programımızı yapıyoruz bugün. Ee, daha doğrusu 58 numaralı programı yapıyoruz. Çünkü arada yapmadığımız 1-2 programımız oldu. Yalan söylemeyelim. Bunlardan bir tanesi de geçen haftakiydi. Evet. O yüzden hemen bu programın başında... E... Aslında o da yaptığımız bir programdı da yapmadığımız bir program yok. Aslında yapmadığımız programlar var ama onlar yayınlanmadı. İşte geçen hafta bir program yayınlanmadı. Yayınlandı. O, o programı biz daha önce yapmıştık. Yaptığımız için <gülüyor> yayınlandı. Tekrar yayınladıyoruz ona. Evet. Ama geçen haftaya özel bir program ama yapmadık. Mesela dün yapmadığımız bir program yayınlanmadı. <gülüyor> Doğru. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Susayım ben Geçen mi? haftaya özel bir program yapmadık. Evet. Bunun için de geçen hafta radyolarının başına geçip tekrar programı dinleyen dinleyicilerimizden özür dileriz. İyi Ama de. çok önemli bir işimiz vardı. Çok geçerli bir mazeretimiz vardı. Zaten çok beklenmedik ve önüne geçemeyeceğimiz bir şey olmadığı sürece böyle bir şey yapmamız söz konusu değil. Tanrı'nın hayali arkadaşı hastaneye kaldırıldı geçen hafta. Böyle bir durumda buraya gelmemiz söz konusu değildi. E, fakat benim de söyleyeceğim bir şey var. Buyur. Biz arada bir programları tekrarlıyoruz. <gülüyor> aynı programı yayınlıyoruz. Fakat buna mukabil e, bizim dinleyicilerimiz her hafta aynı. Değil mi? Evet. Onlar hep aynı dinliyorlar. Ya buna ne diyeceksiniz? Bir Allah'ın kulu da özür diliyor mu? Ben bu Marşan'da izlemeyle uygun görüyorum. Peki güzelmiş. 58. programımızın konusu korku. Olarak belirlenmiş. Şimdiye kadar bu konuyu işlememiş olmamıza da şaşırdım açıkçası. Güzel konu çünkü. Aslında, e, şimdi bakın kelime esprisi geliyor. E, korku aslında işlemekten korktuğumuz bir konu. Olabilir. Çünkü çok e, herkesin çok derininde yatan. Ama ne demişler? Korkunun girene faydası yok. Evet. Radyo programına var mı? Onu göreceğiz birazdan. Var. Peki. Bugün korkudan bahsedeceğiz, korkuyla ilgili şarkılar çalacağız ee, ve tabii ki bunların çağrıştırdığı her şeye dalıp gideceğiz. Evet ve programımızda yeni bir e, uzam e, daha var. Öyle mi? Evet. Benim niye haberim yok? E, ben şu anda karar verdim o yüzden Hı. olsa gerek diye düşünüyorum. E, çok sevgili dinleyicimiz. Bahar Ünlü beni geçenlerde hmm. sizin serginizde buldu, evet. yakaladı. Evet. Ve dedi ki ben e, hayatımı dünya seyahatleri yaparak geçiriyorum. E, neden buna programda yer vermiyorsunuz? Eğer programda yer vermezseniz ben o radyoyu yakarım dedi. <gülüyor> evet. Biraz tutkulu bir insan kendisi. Evet, ben de bu o, kibar ricaya uymak zorunda hissettim kendimi. Ve e, bugün ilk Kamboçya ziyaretinden başlamak üzere. Bundan böyle aklımıza geldikçe sık sık... Bahar Önür'ünün dünya seyahati evet. diye bir uzamımız var artık. Evet. Çok güzel. Şimdi korkuyla başlayalım. Başlayalım. Kısacık bir şey söyleyeceğim. Yeni neslin ağzında korkunç kelimesi olumlu anlamda kullanılan bir pekiştirme korkunç sıfatı güzel. olarak geçiyor. Öyle bir şey yok. Evet. O yüzden genç nesle titreyerek kendilerine... Ama korkundan titremek değil değil mi bu? Onların deyimiyle korkunç iyi bir grup çalacağız. Şimdi Haydi bakalım. Adamlar korkunç çalıyorlar. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Neden? Korkunç olumlu bir sıfat değildir çünkü. Bahsettiğimiz korkunç grup foreplay. Ee, o ve U harfleri kullanarak yazılıyor. Türkçemize dört seviş olarak Çevrilebilir <gülüyor> ve yani... Sanırım çok iyi çevirdim tepkinden <gülüyor> evet. Öyle anlıyor Ben bile daha iyisini yapamazdım Bu büyük iltifat oldu gerçekten forplay Amerikalı bir e, Çağdaş caz dörtlüsü e, Bob James Lee Rittener e, Nathan East ve Harvey Mason tarafından 97'de kurulduydu Daha sonra e, Lee Beyefendi'nin yerine Kaçta hani çalacaklar? Belli bir saate kuruyorlar O saatte mi çalıyorlar? Kuruldu deyince İşte birazdan çalacaklar Anlaşıldı evet. Zaten şu anda laf salatası yapıyorum saatleri gelene kadar. Daha sonra gitara Larry Carlton geldi. Uzunca bir sürede o çaldı zaten. Ama daha sonra Larry Carlton da terk etti. Şu anda Chuck Loeb var gitarda. Bir şekilde gitarcı dayanmıyor for play'e. Niye bilmiyorum. Şimdi biz Lee Rittener'ın gitarda olduğu dönemden yani ilk döneminden Yes Please ...isimli albümlerinden... ...bir şarkı çalacağız. Sadece ismi bile... ...bana çekici gelmiş olabilir. Blues force. blues force. May the Blues Force be with you. Öyle de denebilir. Korkunç bir grup... ...ve gerçekten korkunç çalıyorlar. Forplay Blues Force. All right. <laughs> 4Play'den For Blues Force dinledik. 2000 tarihli Yes Please. Nefis. Çok Paylandı. güzel çalınmış. Olağanüstü. Evet. Ee, az önce kendi aramızda konuştuğumuz şeyi dinleyicilerimizle de paylaşalım. Ee, şarkı hem 4-4'lük hem 6-8'lik gibi hissettirilerek evet. çalınmış. Çok da zor bir şey. Yani, davulcu tertemiz shuffle'ını giderken basça 6-8'lik yürüyor. Artık ben bir şey demek istemiyorum. Çok çok başarılıydı. Evet. Gelelim korkuya. Korkuya. Ee, aslında e, korkuyla ilgili e, söyleyecek hem çok insani şeyler var. Ee, i̇nsanların korkuları aslında hayatlarının yüzde 80'ini idare etmekte. Fakat benim değinmek istediğim şey, insanlar aslında sahip oldukları korkular. Dan ziyade bir şeylerden korkuyor olmaktan korkuyorlar. Enteresan. Bir şeyden korkuyor olmaktan korkmak da aslında insanın gelecek korkusu. Hmm. İleride ben hiçbir şeyden korkmayayım istiyor insanlar. Bu yüzden bugün e, bir takım korkularını yenecek bir şeyler arıyorlar. Senin böyle bir korkun var mı yoksa tek tek şeylerden mi korkuyorsun? Ya ben e, aslında, yani radyoda söylenir mi bilmiyorum. E, büyük göğüslerden korkuyorum. Dalga geçiyorsun. Hayır, gerçekten rüyamda e, beni e, büyük, e, yani insan vücudundan ayrı büyük göğüslerin kovaladığını görüyorum. Hemen aklıma bir film geldi. Woody Allen. Woody Allen, evet. E, Seks hakkında bilmek isteyip de sormaya korktuğunuz her şey filminde böyle e, bir tek dev... Göğüs vardır. İşte zaten o benim için bir korku filmi. Çok da güzel bir tuzakla yakalar. İki ağacın arasında gelinmiş tekli sütyenle yakalarlar. Şimdi aslında korku e, normalde e, fonksiyonel bir duygu. E, i̇nsanın canını e, kurtarması için sahip olması gereken bir duygu. Tehlikelerden korur. E, tüm e, varlıklarda yaşayan daha doğrusu mesela bir bitkinin korktuğunu bilmiyorum ama o bitkiyle anlaşamadığımız için var mı yok mu bilemediğimiz için. Belki de korkuyordur diyorsun. Evet Olur. ama hani bütün hayvanlarda var olan bir şey canlı kalmak için. Ve fakat insan başka bir düzeyde olduğu için artık korku o ilk zamanlardaki fonksiyonunda değil. Yani sadece fiziksel sağlığın için değil artık akıl sağlığın için de. Yani, yani çok genelleştirerek söylüyorum. Evet insanlar hala hayatlarını sürdürmek için e, korkuyu bir e, araç olarak kullanıyorlar. Halbuki tam tersi korku hayat e, artık insanın varmış olduğu e, düzlemde hayatı sürdürmek değil hayatın sürdürülmesini zorlaştıran bir şey. Dolayısıyla aslında korkulardan e, hafif hafif kurtulmak gerekiyor diyorum. Peki. Ama e, ne yazık ki... E, Korku daha çocukken insanlara öğretilmeye başlanıyor. Ben mesela korkuyla ilk karşılaştığım anı hatırlıyorum. Söyle bakalım. Ee, ben çocukken hiç korku nedir bilmiyordum. Bir gün bir oyuncakçı dükkanına gittik. Ee, böyle üflendiği zaman içinden zort diye plastik şey lastik bir dil çıkan Frankenstein maskesi ee, taktı satıcı amca. E, ama ben o dilin zort diye oradan çıkacağını bilmiyordum. O çıkınca hayatımda korktum. ilk kez korktum. Ve ondan sonra gece camdan bana onu bakarsa acaba falan diye derken. Bir baktım korkuyorum. Bir baktım böyle manik depresif, şizofren <gülüyor> ve efendim ters yüz olmuşum. Anlıyorum. Bak ben ilk neden korktuğumu hatırlamıyorum. E, Feryal hazırlıklı ol bunu bir sonraki şarkıdan sonra sana da soralım. Hazırlıklı olmaktan kastım işte mikrofon kulaklık falan. Yoksa şey değil yani e, ortaokula girdiniz, hazırlık okuyorsunuz. Bakalım nelerden korkuyorsunuz. Ben de o sırada düşüneyim bakayım. Hatırladığım en eski korkum. E, şimdi biraz daha müzik çalacağız. E, çünkü e, müzik üzerine bir program yapıyoruz değil mi? Evet. evet. Peki, Bülent Ortaçgil seçmişsiniz efendim. Ya ben Hardal çaldım, Cem Karaca çaldım. E, mailler kitlendi. Dediler ki hem Türkçe çalıyorsunuz hem de çok güzel çok eski nefis parçalar seçiyorsunuz. Sizle tanışmak istiyoruz size yemek ısmarlamak istiyoruz. E, bu Türkçe müzik arşivinizi bizle paylaşır mısınız? Yani böyle terbiyesiz mailler aldım. Bu kilitlenen mail müzik iki ayrıdır at gmail.com bu arada evet. siz de yazmak isterseniz. E, buradan da anlaşılıyor ki programda arada sırada Türkçe parça çalmak yerinde bir davranış. Evet. Yer neresi derseniz biz e, böyle yan yana oturuyoruz. Aramızda bir boşluk var. E, ortam orası. Tamam, tamam. Görmeyenler için bir kez daha göstereyim burası. Tamam. Şimdi Bülent Ortaçgil'in <gülüyor> 1990'da çıkarttığı ikinci perde isimli albümden Bu İş Çok Zor Yonca. Buyurunuz. İsimli şarkıyı dinleriz. Buyuralım. Taş yüreklerde çilikli duygular kapılar açılmayınca bu iş zor çok zor yonca çünkü bizler istemeyince en çok bağıran en doğru sayılır insanlar işitmiyince bu iş zor önce. çünkü insanlar günler bu hiç soru sormadan bu sonca Çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan zorunca. çok zor Çünkü sevmeyi bil Bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmek çok zor çünkü bizler duymayınca birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca bu iş zorlanca çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan bu iş çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan. Bülent Ortaşkilden bu iş çok zor yonca dinledik ee, ve de şimdi olan üstü insan Feriel Kabil'in hatırladığı en eski korkusunu almak için kendisine bağlanıyoruz Fergal. <gülüyor> Hatırladığım korkum yani estafrada öyle olan üstüde daha çok utanıyorum ben. Tamam, daha Değil, da çok şöyle bir şey vardı kendi sesimin duymasından çok da korkardım yani çünkü benim sesim hiç beğenilmez beğenirmez ku <gülüyor> ama ben mikrofon arkasında olmak için olmuştum da e, tamam işler öyle gitmedi hayata öyle değilmiş yani şöyle yapıyordum mesela kendi sesim işte hani kız çocuğu gibi değilmişti yok efendim. Ne karga de falan. Ben de böyle değiştiriyordum sesimi. <gülüyor> Ciddi misin? <gülüyor> Öyle saçma sapan falan. Aynen böyle saçma sapan konuşuyordum falan. Sesim duyulacak diye çok korkuyordum. Konuşmuyordum ki çok konuşurum yani. Kaç yaşındayken oluyor bu? Kaç yaşlarındaydım böyle işte ilkokul mu acaba? Herhalde o civarlarda böyle çok garip. Kötüyü yani kötü hissettim işte. Aile derkenin sesi çok güzelmiş de. Benimkisi çok kötüymüş de falan. İşte böyle. Çünkü çok garip. çok zor geçti. Zor geçti. İnfektir. Zor sormayın. E, halbuki acayip karakteristik bir sesin var ya. Teşekkür ederim. Ne kadar çok korkulacak şey varmış. Bu insanın aklına bile gelmez oysa ki. E, fakat ben bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Zaten ben böyle başladım. Çok şey söylerim. Ama bu <gülüyor> sefer gerçekten bir tek şey söyleyeceğim. Tava. E, tava. Hayır değil tabii ki. Ve... Çok güzel bir söz var. Kim söylemiş bilmiyorum ama çok beğeniyorum. Cesaret korkmamak değildir. Cesaret korkuya rağmen bir şey yapmaktır. Fergen'in radyocu olmasını buna mı <gülüyor> Yani bu bağlamda bağlayabiliriz. Bağladık gitti o zaman. Çok cesur bir insansınız. Bak karakteristik sesinin yanında e e, <gülüyor> olağanüstü ve cesur ilan edildiniz. Yani şey Evet hep korkularımın üstüne gittim ne yalan söyleyeyim yani. İşte her çocuk karanlıktan korkar yani ama ben bayağı elektrikler keserince inadını orada oturdum. Aydınlığa gitmedim ışık yakmadım falan. Ne o yeneceğim diye. Fena değil ama yani yendim gibi sanki de. Hani biri zorla tutsaydı beni orada gene korkmaya devam ederdim tabii. Ben hani bir süre bu konuyu. korktum. Yoğurt. Evet. <gülüyor> Sonra dedim ki her, ya, ne, ne her türlü yoğurt mu yoksa... Sadece süzme sak korkmak e, Eskiden e, amcalar vardı böyle. E, ya sırta. yoğurtçular vardı evet doğru. Onlar, onların getirdiği yoğurttan korkardım. Amcalardan korkuyor olmayasın. Evet, hiç amcadan korktuğum olmadı. O da ilginçmiş. Evet Yoğurt korkmam. Ama yoğurttan korktum bir süre. Sonra dedim ki yo, şimdi bu yoğurtla başlar sütte peynire silahiyet eder dedim. <gülüyor> Laktofobik. Ve e, bu korkumdan şöyle kur, kurtuldum. Ya dedim yoğurttan niye korkuyorum? Kanlıca'ya yerleştim. <gülüyor> Yok yani bu, <gülüyor> bu böyle düşününce geçti. <gülüyor> Anladım. Benim arkadaşım vardı toptan korkuyordu. Top oynayamıyorduk onunla. Toptan korkuyordu. Ha, toptan evet. korkuyor deyince ben e, kendisi perakende e, işler yaptım. Eyvallah oldu. <gülüyor> Susalım ben, mı acaba? Ben hemen bir sonraki şarkıya geçmeyi öneriyorum. E, bunu dinleyicilere de soralım. E, yani nelerden korktuklarını hiç merak etmiyorum. Herkes binlerce şeyden korkuyor da. E, hatırlayabildikleri en eski. Yani galiba ilk bundan korktum diye hatırladıkları şeyler açıkçası ilgimi çekiyor. O yüzden müzikikiayrıları Et gmail.com'a yazarsanız dinliyorsanız, çok seviniriz. E, dinlemiyorsanız zaten yazmayın. Şimdi sıradaki şarkı benim çok sevdiğim bir jazz grubundan gelecek. Kendilerini geçen sene canlı dinleme şansı da bulduk ve çok mutlu olduk. The Brand New Heavies. Nefis. Şimdi Brand New Heavies grubu 1980'lerde ...enstrümantal <gülüyor> bir acid grubu olarak kur, kuruluyor ve o zaman gerekiyor değil mi bu tür şeyler? Şart. Enstrümansız olmuyor. O zamanki isimleri Brother International imiş. Daha sonra ilk plak anlaşmalarını şey yaptıkları zaman, imzaladıkları zaman bir James Brown single'ına bakıyorlar. Single'ın içinde, albümün içindeki notlarda James Brown'dan Minister of New Super Heavy Funk lafını görüyorlar. Oradaki bu heavy lafı çok hoşlarına gidiyor ve grubun adını The Brand New Heavies olarak değiştiriyorlar. Efendim orada çalarken, burada çalarken Delicious Vinyl isimli plak şirketiyle bir anlaşma imzalıyorlar. Bu da başlarına gelen en güzel şey. Çünkü tam o sırada Delicious Vinyl'la bir anlaşma yapan bir başka sanatçı Andy Davenport. Andy Davenport da hemen Brand New Hevise solist oluyor. Dediğim gibi başlarına gelen en güzel şey. Çünkü arada bir ayrılıyor sonra tekrar geri geliyor Davenport. En iyi işleri hep vokalde Andy Davinport varken Bu enstrüman işinin üzerine gitmemin Ana nedenlerinden biri Zaten bir tek nedeni var O yüzden ana nedeni de diyebilirdim Demiş bulundum Şu anda ee, Ki en başta da demiştin Evet e, Çok ilginç bir karakterle tanıştım Kendisi enstrüman yapıyor <gülüyor> Ve oldukça değişik e, Materyallerden enstrüman. Mesela soba borusundan Enstrüman yapıyor ee, ve kendisine teklifte bulundum. Acaba e, bizim programımızda e, enstrüman yapımı, lüthiyerlik üzerine e, küçük bir köşe e, yapar mı diye. Kendisi Facebook ortamında e, belli bir üne sahip. Ferit Kumlugil. Evet. Hı hı. E, bundan sonraki programlarda Ferit Kumlugil ile enstrüman yapımı hakkında e, konuşacağız. Bu yaptığı orijinal enstrümanlardan her hafta bir tanesini tanıtmak... İlginç olabilir aslında. E, aslında e, bu akşamki e, stüdyo konuğumuzu tanıtmadık. E, biraz da ayıp oldu kendisine. Şu anda stüdyomuzda Ari Barokas, e, Duman grubunun basçısı bulunmakta. Tanıdık olduğu için herhalde bize kızmayacaktır. Evet. Peki, Duman demişken Brand New Heavies çalıyoruz o zaman. Doğru. Peki. E, Direkt new... bağlantı. <gülüyor> Tabii. Brand New 1994'te çıkarttığı albümün adı e, Brother Sister idi. Albümde yine bu ismi taşıyan bir şarkı var. E, benim en sevdiğim Brand New Heavis şarkılarından bir tanesidir. Şimdi onu dinleyeceğiz. Aynı adlı eser. Aynı adlı eser. Brother Sister. You're. The Brand New Heavies, Brother, Sister dinledik. Nasıl dediğim kadar var değil mi? Dediğiniz kadar var hatta daha fazlası evet, var. Evet. Müthiş bir nefesli aranjıranı ve de Andy Davenport gerçeği. E, bu arada ben bir e, anons yapmak istiyorum. E, şu anda e, özellikle geceleri e, İstanbul'da e, kimliği bilinmeyen e, gerçekten gizemli bir taksi şoförü bulunmakta. Hı. E, taksisine bindiğiniz zaman size ben çok mutsuzum diye e, giriş yapıp e, konuşma başlatıyor. E, ve bu taksi şoförünün aslında taksi şoförü değil de başka biri olduğu hissi uyanıyor. Çünkü kendisi felsefe, edebiyat, e, politika konularında çok derin bilgiye sahip. Ee, benim karşılaştığım bir insan değil ama geçen hafta beraber çalıştığım Tuna adlı yönetmenimin e, karşılaştığı bir insan. Ondan bir söz nakletmek istiyorum. Bu arada böyle birisiyle karşılaşırsanız ve ben çok mutsuzum diye sizinle konuşmaya başlarsa korkmayın. Bakın bağladım konuya. Hı hı. Ee, çünkü arkadan derin ve çok acayip bir insan. Ee, demiş ki, yalan hayallerin başladığı ilk andır. Hı. Güzelmiş. Efendim, şimdi geldik e, kargo grubuna. Önce bir şey söyleyebilir miyim? Bir dinleyicimiz bize mail atmış çünkü. Söyleyin. E, Çınar Can Türk e, az önce ilk korkusunu yazmış bize. İlk korkum gece perdelerin kıpırdayışıydı. Halen de korkarım demiş. Sadece gece mi oluyormuş acaba? Çünkü perdeler gündüz. De gündüz de kıpırdır. Kıpırdır ama gündüz korkmuyormuş belli ki. Aslında belki de. Ee, bu korkunun içinde sadece perde kıpırtısı değil, gece korkusu da var. Olabilir. Ee, Mesela benim gece diye bir kız arkadaşım vardı, ben ondan çok korkardım. <gülüyor> ee, tabii bunun değerlendirilebilmesi için Çınar'ın kaç yaşında olduğunu da bilmek lazım. Mesela ilk korkum gece perdelerin kıpırdığı şeydi, hala ne korkarım ve 6 yaşındayım derseniz bir şey, 42 yaşındayım derseniz başka bir şeye işaret. evet. Ee, ama, çınar, de ama çınar yalnız değil ee, ben de mesela küçükken e, odamda perdelere bakardım üzerinden yansıyan ışıktan bir, benim şöyle bir derdim vardı ee, <gülüyor> odada karanlıkta her şinsiyetini ilk önce kendimi zorlayarak bir şeye benzetip yani benzetmek için çaba ararım, daha sonra ondan korkardım. Annem, Yaratıcı bir çalışma. Annem şöyle bir şey anlatırdı. Dedem ormancı olduğu için Türkiye'nin orasında burasında. Ormandan mı korkuyormuş? Yok Türkiye'nin orasında burasında ve çok güzel yerlerinde gezmiş çocukluğu boyunca. Neresi olduğunu şu anda hatırlayamıyorum ama bir sonraki programı bu bilgiyi de yetiştiririm. Arkeolojik kazılara gidermiş küçük bir çocuk olarak işte evden fırlayıp. Arkeologların yanında bütün gün o kazı alanında takılırmış. Ve işte mezarlardan çıkan kemikleri toplamalarına yardım edermiş. Hatta eteğini kaldırıp eteğinin içine kemik toplayıp onları taşırmış edermiş. Sonra akşam gidip anneanneme ben bu gece sizle yatabilir miyim? Ölü gördüm çok korkuyorum <gülüyor> dermiş. Bravo. Ama ertesi gün yine kemik toplamaya başlamış. E Diyor ki aileden geliyor böyle bir o, şey. Size. Olabilir, olabilir. Peki bir şey diyordunuz. Bir şey diyordum ama o dediğim şeyi artık demek istemediğim kargo vardı. Kargo demiştin. Kargo dedim evet. Kargo biliyorsunuz bir yerden bir yere bir şey göndermek bir dakika. Hayır o değil. Kargo, kargo bir grup şu anda. Evet. Öbür dediğin de yanlış değildi. Zaten yanlış bir şey söylediğim görülmemiştir benim. Doğru. Ee, kargo grubuyla benim kişisel e, bağlarım var. Çünkü e, özellikle gitaristi Selim çok yakın çok sevdiğim... Arkadaşım, ben bir daha kesicem ama yani o kadar ufak bir farklı kaçırmışım ki Çınar 41 yaşındaymış. O ya. Yani ben 42 dedim değil mi demin? Evet. O zaman Nered, neredeyse ve, oluyormuş. Yani ben bir psikolog değilim ama kendisine e, perde yerine store öneriyorum. Böyle hmm. çekince yukarı giden. Bakın, gerçi onlar da kımıldığı ama perde kımıldığından korkuyorsa store kımıldığından korkmayabilir diye düşünüyorum. Jalüze olabilir. Jalüze de olabilir. Ama eğer kıpırdıtan korkuyorsa jöle de yiyemez o. <gülüyor> olabilir. Peki Çınar Can çok teşekkür ederiz bu akşam bizi yalnız bırakmadığı için. Kargo ee, diyordun. Kargo, bir yerden bir yere paket göndermiş. Kargo işte. diyordum. Dedim hatta. Hı hı. Ee, 1996 yılında ben askerliğimi yaparken büyük bir şans eseri olarak Selim ile aynı yerde, aynı büroda, hatta aynı masada görev yaptık. Ee, gerçi çok masa vardı ama biz birbirimizi çok sevdiğimiz için aynı masada iki kişi oturuyorduk. Ee, i̇ki rak yıldızı aynı yerde askerlik yapıyor. E, o sırada da onlar e, bir albüm kaydediyorlardı. Askerden. Askerden evet. İnternet yoluyla. 96'da. Hayır, hayır hafta hı. sonları dışarı hı. çıkıyorduk biz. Evci denilen. Hı hı. Ee, o zamanlar işte Selim gidip Kayıtlarını yapıyor. Evci ev seven demek değil mi? Ee, daha kötü bir açıklaması var ama şu anda yapmayacağım Peki Evden tahrik olan demek Tamam aynı kapıya çıkar Efendim e, işte o zamanlar e, Yaptıkları albümde Nam-ı diğer Meşeşe Meşeş e? Mehmet Şenol Şişli hı hı. Nin, Bir e, Şiir Diyeceğim şiirinden e, Yine kendisinin Seslendirdiği ee, ...birinci tıpkı basım... ...32 tekmeli birden bir parça seçtim... ...peki... Ee, ...kargonun pek bilinmeyen bir parçasıdır... ...ama fakat benim en sevdiğim parçasıdır... ...1997'de... ...bak söylediğinle de tutuyor... ...biraz önce de 96'da... ...kaydediyorlar demiştin... ...97'de piyasaya çıkmış olması kuvvetle muhtemel... Ee, ...sevmek zor... ...albümünden... Evet. ...gelecek parça... ...adı... E, <gülüyor> ...Bedlik Amiri... ...evet... Çalalım o zaman onu biz. Bence çalmak yerinde olur. Bence de. ...kadınla yattığımı sana nasıl anlatabilirim? Dün gece senin evleneceğin... ...kadınla yattığımı sana nasıl anlatabilirim? Soğuk bir rüzgar esti pencerelerim. Tüm perde genişledi. Şişti odanın içine. Tıpkı bir balon gibi. Yayıldı. Dün gece ona dokunduğumu sana nasıl anlatabilirim? Biraz şarap içtik. Ve bilirsin biraz dedikodu. Aslında Chad kırın bunun hiçbir ilgisi yoktu. Orun <gülüyor> şakesi... Dağınık bir yatak. Sıcak bir gülümseme. Bunlara katlanabilir misin? İnsanın kendisi önemsemesi kendisinin kiralık katilidir. Bencillerse yaşarlar. Kimse suçlu değil aslında. Bu sadece üçlü bir oyun. Ama ben anlattığım için suçluyum. Biliyorum. Bir yılan gibi girdi evine. Yanıma uzandı. Kolundan zehirledi beni. Her öpüşü ılık bir ölümdü sanki. Bu damarlarımda ise kusmak istiyorum. Ellerim titriyordu. Başım dönüyordu. Başım... Gözlerim, Gözlerim kararmıştı. Şimdi ben... Şimdi ben... sadece... gel! Ben... Sana sadece... söylememek söylemekten daha güçlü olmuştur. Bütün bu web oyunu işte onun sevgiyle yapılan şey hiçbir şey insana zarar vermez. Hayır canım gerçekten hiç şey yok. yok. Yanlış var. Boş ay yansıyor ve Olmayan bir daha. Olmayacak. Trafik geldi. kenarındaki parkelerin. Dostum sen hiç kimye uğruyorsun atam iki telefon. Sana gülümsemesi Şıkart. senin için hayat. Şikayet. Benim içinse işte ölüm demek. Dün gece seninle hoşlandığın kadına yattığım sana nasıl anlatabildim? Onun dışında seslemeye başlayacağım. Dün gece seninle elbineceğin kadına yattığım sana nasıl anlatabildim? Daha da önemlisi, savaş olmak için ben, ben kendime ben. nasıl anlatabildim? Bacaklarından süzen insanlar yere damlıyordu. İnan başka bir yalnız gece için hiçbir açıklama ihtiyacım yok benim. Baş ben Dün gece kadın yaptığın sana nasıl intihar Dün gece senin o şanlının kadına, kadına <gülüyor> Ona dokundumu sana nasıl sürekli. Sürekli. Onun, Benim Benim onun altında titrerken Neler ne düşündüm nasıl açıklayabilirim? Feyyit de canı sever ve onun toksesi. Tüm gücüm toplamıştım bütün bunları sana anlatmak için. Tam o sırada bana baktın ve telefon acı aciğiniydi. Konuştuktan sonra bana şöyle dedim: Onun beni düşünmesi, buraya gelecek olması, daha doğrusu yanımda olması, bana içsen içe. Birbir mutluluk veriyor. Söyleme, söyleme ne söyleme ne. Unutma. Sadece bir kaç tane Bunu unutma. Ceheine Zamanın beni sancağımı duyabiliyor. Şimdi sen başkan, sonsuz sürecek bir yol oldu. En zor yani, yolu ve hızıyla yolculuğuna Ama ben zamanım beni sancağımı duyabiliyor. Sanki babam. The bitterness you're owed to her. El O benim en la herbre. Etche. Y ahora Bari onu Kargodan Bedlik Amiri dinledik. Evet. En, en popüler olmayan parçalarından biridir. İyi mi? İyi. Bitmiştir. Evet. Ee, müzik ikiye ayrılır da düsturumuz bu biliyorsun. Evet. Kötü iyiden daha iyidir. <gülüyor> o değil. <gülüyor> evet. Bak aklıma programı ilk düşündüğümüz isim geldi birdenbire. Di, Birçok dinleyicimiz bilmez ki derken Açık Radyo'nun meşhur Saatli Muharif Takvimi intihar etti. E, saatli Muharif Takvimi şu anda kafasına ve, doğru indi. Çok e, sanıyorum artık saati çalışmıyor. <gülüyor> Muharif Takvimi. E, bu programında da çok güzel müzik olacaktı. Olamadı. E, ben şu andaki isminden gayet memnunum. Ben de. E, Jaco Ene buradan... Teşekkürlerimizi iletiriz. Bu, bu olmasın başka bir şey bulun dediği için. Aslında ben e, programa başka bir isim daha bulmuştum da Güray e, direkt reddetti. Ama ben buradan dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Programımızın adı Haluk olsun istemiştim ben. <gülüyor> evet ben kabul etmedim. Çünkü ben Haluk'tan korkuyorum. Öyle mi? Evet benim en eski korkum bu. <gülüyor> Haluk Şimdi, kelimesinden Şimdi e, korkular hakkında söyleyeceğim milyonlarca şey var. Hepimizin var. E, korku dinliyorum. Milyonlarca şey olduğu için e, üç nokta efekti ya yaratmak istedim aslında. Tam o üç nokta efekti sırasında benim çayımdan bir yudum almam ve o sesin mikrofondan çok net bir şekilde duyulmuş olması sanırım. Güray bir Hadi... şey daha oldu o sırada. Ne oldu? Ben burada filmlere bakıyordum hızlıca bir sahnede ben hızlı hızlı ilerletiyorum bir sahne geldi böyle tepsi duruyor. Seni bardağını bırakışın aynı anda. Bu arada sessiz bakıyorum filme ses açık değil. Bardağını koydu birisi ve filmin sesini yaptın orada bana. Evet. Teşekkür e, şu ediyorum. Şu anda stüdyomuzda gerçekten korku dolu. Anlamamışsınız. <gülüyor> <bırakmak hiç>. <gülüyor> evet. Ee, peki geri kalan şarkıların hepsini çalacaksak. Hiç konuşmamamız lazım. <gülüyor> hiç değil. konuşmamamız lazım. Ee, geçenlerde hızlı hızlı televizyonu seyrediyorum hızlı hızlı anlatabiliyorum için onu da hızlı hızlı yaşamam gerektiğini düşündüm geri zekalıca ee, kanal değiştirken bir baktım Conan O'Brien Show var bir müzik çalıyor kimmiş bu diye baktım Alan Stone diye daha önce adını hiç duymadığım genç bir arkadaş ee, yanlış araştırmadıysam 24 yaşında ee, acayip sevimli bir tip böyle kıvırcık sarı saçlı kocaman kemik çerçeveli gözlükler bere falan filan <gülüyor> şöyle bir internete bakındım neler varmış diye çok e, içten ve samimi bulduğum bir kayıt ismi vardı. Alan Stone Live from His Mother's Living Room diye. İşte annesinin oturma odasından canlı olarak diye. ama tahminim o ki Alan Stone'un işleri iyi gidecek ve annesinin evinden ayrılarak kendi yerine çıkacak. Eee Alan Stone diye bir albüm daha yeni çıktı 2011 yılında. Oradan Unaware diye bir şarkı seçtim getirdim. belli ki Rhythm and Blues ve soul hayranı Alan Stone. Biraz daha çağdaş bir soundla Otur şarkılar yapıyor Albümün tamamını dinledim Ne seçeceğimi bilemedim O derece, ee, o derece. Yani Şarkılar olağanüstü değil ama Hepsi eşdeğer derecede iyiler <Gülüyor> Fahrenheit, diye. ee, Fahrenheit diyelim ee, Elinstone'dan Unaware Dinliyoruz Fahrenheit <Gülüyor> Evet, Alan Stone'a yeni başladığı müzik kariyerinde başarılar diliyoruz. Umarız piyasaya böyle soul ve rhythm and blues işleriyle girip sonradan iğrenç pop albümlerine dönen, bizi çok heveslendirip yolda bırakan sanatçılardan olmaz kendisi. Evet, bu hafta Bahar Ünlü'nün Kamboçya Seyahati ile ilgili konuştuk. Programımıza katılan... Ünlü konuğumuz Ali Barakas'a teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ee, ve de böylece müzik hikayelerinin 58. bölümünü korku e, meselesiyle bağlayarak geride bıraktık. E, yapılabilecek en mantıklı şey bundan sonra 59. bölümü e, yayınlamak olur diye düşünüyorum. Onu da haftaya yapacağız. İyi düşünün. Iyi Çok düşünün. güzel. Şimdi bir başka sevdiğim e, grupla bugünkü programı bitiriyoruz. Urban Species'in e, 1998'de çıkarttığı Blanket. E, albümden bir şarkı çalacağız. Blanket biliyorsun, Imogen ile yaptıkları üst bir şarkıydı ve daha önce programda da çalmıştık. E, bu sefer Imogen Heap yok ama şarkı yine de eğlenceli. E, çok nadiren rap çalıyoruz e, ama bu sefer çok anlaşılır tane tane bir rap çalacağız ve çok güzel bir şeyler. O zaman hemen e, şu esprimi yapmak zorundayım. Rap sanatçılarının e, söyledikleri şarkı listesine repertuar denir. Evet. Bununla birlikte sizi e, Urban ile baş başa bırakıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Check it out. Sometimes I wonder what I want out of life I want to settle down, I have myself some kids and a wife. I take the dog at Watson, have a house with a drive. They don't want it to myself, can I handle that vibe? And then sometimes I wonder if we'll ever be free. And then I wonder if we are, but maybe we can't see. I wonder about the youth that's running around with no direction. And I wonder how to channel, making use of that aggression. Yes, I wonder what the world's coming to. And I wonder what it's like to have the home to go to. You got no roof over your head, maybe your pop and your bed. And if it wasn't rapping, then I wonder what i do instead to see i could be alone or in a crowded place i get introspective my mind starts to race from one place to another strung together like bees but no you can't stop the process once you're pliant those seeds now i'm wondering and i'm pondering and i'm thinking got me tripping out of my mind Sometimes I wonder who I am and where I'm going, is there anything, I know if so, am I worthy of knowing I might wonder, how and when my life is gonna end, and then I wonder if I'm gonna come back again, and if I do what I have learned from the mistakes I've made, or will I have to carry on till all my debts have been I wonder if there's really such a thing as UFOs, and if they exist, and I wonder if they're friends or foes. Now if they're foes, I wonder if they'll ever invade. Can it do a better job than the master we made? Like most of us, I wonder what's the reason that I'm here. Our dreams a recollection of a whole different sphere. Now I could be alone or in a crowded place. I get introspective. My mind starts to race from one place to another, strung together like beads. But oh, no, you can't stop the process once you plant those seeds. Now I'm wondering and i'm pondering and i'm thinking got me tripping out of my mind and yeah. mr a and our man ooh, ooh. this is the best bit check it out I wonder if the radio will play this, if they do it will be on the AOB playlist, I wonder. If I got what it takes for me to write the microphone, overbeat some race. But those anxieties are gone when I hear the competition. These kids ain't saying nothing that it make me want to listen. I wonder, was it in vain our leaders died? I wonder why some people ain't ever satisfied. Cause no matter what you got, it's like you always want more. I wonder, I wonder what's behind the green door. I wonder who shot JFK. I wonder if my mom's okay. You know what, I think I call it a day. I wonder about the problems of the world at large. I wonder if peace is just a big mirage You think it's there but it's gone when you try to touch Sometimes I wonder if I wonder too much Take it easy besunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. Allah Allah Allah! Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.